Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayın. Evet Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadio.com.tr ve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 küçük bir çocuk kaldığında korkuya kapılır. Ama anahtar deliğinden bir ışık gördüğünde e, o ışığa doğru hareket eder ve ışık onun için bir umuttur, bir özgürlüktür, bir kurtuluştur. E, onun için bir yardımcıdır. E, açık Radyo'da bu karanlık günlerde ulaştırdığı seslerle işte bizi o karanlık, e, zifiri karanlık bir odanın içerisinde o anahtar deliğinden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 tarzda olursak o zaman doğruyu bulmak da zor oluyor. Biraz zıtlıklar olması lazım. Olur, Zıtların zaten. birliği olması lazım ki <gülüyor> e, o itici güçle yukarıya doğru gidelim, daha ileriye gidebilelim. Ee, ee, yoksa e, da totaliter bir şey olur aynen, zaten evet, değil mi? Yani evet, tek ses, üniforma, evet. tek ses. Ee, burada farklı sesler, farklı renkler, <gülüyor> ee, bütün bunlar güzel. Güzel. <gülüyor> evet. Sizin biraz önce yayına geçmeden önce konuştuğumuz ıı, Serpil Hanım'la işinizle birlikte bu buraya getirmek üzere seçtiğiniz parça konusunda da birazcık ıı, bizi bilgi ve dinleyicilerimizle bilgilendirirseniz çok ıı, yerinde bir ıı, düşün çok düşünceli bir seçim yapmışsınız. Dün e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 Belki bu sesler pazartesi günden itibaren istiklalde yeniden yankılanmaya başlar, Umarım. yeniden duyulmaya başlar. Evet, burada da. tabi çok tüyler ürpertici bir rastlantı da ölenlerden büyükçe bir kısım, beyar alanlardan İsrail, İsrail Cumhuriyeti evet. vatandaşları olması. O da tabi işin daha da traji evet. ironisini.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 klal caddesinin sesiydi. Ta kendisi burada kulaklarımızda çınladı. Babilon grubu değil mi? Evet, harika ileri getirdi. Serpil planıma da çok teşekkür ederiz. Sarpilleri de. Şimdi bu sokan sesi meselesi hayati önem taşıyor. Sizin de sözünü ettiğiniz gibi bir tekrar şey olması lazım. Benim de aklıma bir ilginç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 Sokağın müziğini bu Bremen mızık acıları el birliğiyle yapıyor demişiz. <gülüyor> Bir hay... <gülüyor> e, Bu cümle. <gülüyor> Uydu yani. Evet, Şam. Diyen ee, yani doğrusu birden bire Allah'tan kitabı da yanıkla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hazır evet, tutmuşum evet. ki tam denk geldi yani sizin ne prova yapmadığınız evet, için evet. bunu bilmiyordum bu tamamen. E, ama bu, olarak... bu tür şeylerde prova da yapmaya gerek.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 Eee birilerden bir yerlerden çıkacak o hani şey aletler vardır luna parklarda kafasını vursun öbür Hı -hı. taraftan çıkar. Evet. Şimdi hepimizin kafamızsına vuruyorlar ama yani birimizin kafasına vuruyor ama <gülüyor> öbür taraftan başka birisi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, ne ne yapalarsa yapsınlar o kafalar çıkacak yani. kafalar çıkacak evet. Harika. Bu arada şeyi de ben hatırlatayım. Hayatta hakikiye hikayeleri diye oldukça başarılı geçen ve devam etmekte bu yayın döneminde sonuna kadar gerçek hayat öykülerinden oluşan bölümümüzde de Aldun Bey'in de çok ilginç bir hayat hikayesini yayınladık. Evet üstelik Erşan Bey okudu onu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o e, festivalle ilgili sansür evet, evet. sansür, sansür yani. olayı ile ilgili çok evet. ilginç bir hikayeydi. yani çok az kişi biliyordu ilgide de gösteren dinleyicilerimiz oldu evet, soranlar evet. bunu. Bunu da hatırlatayım. Haldun Bey çok teşekkür ederiz ama çıkarken ne çalacağımız başka bir parçada ee, öngördük. Didem Muazzam bir istirerek parça isimlerini de buldu. Öyle ilk mi? çaldığımızın çok adını iyi. da buldu. Ee, doğru telaffuzunu bilmiyorum ama Hiteç Yafa olarak getirdi. Birinci parçanın adı buymuş. Şimdi aynı sizin getirdiğiniz o İstiklal'in sesi İstiklal'deki müzisyenlerin edindiğiniz albümden dördüncü parça Ayelet Çen galiba. Ayet Çen evet. Evet. Bu da ikinci parçamız oluyor. Vallahi çok sokan önemli bir susması. şey. Sokak sesi susmasın evet. diyelim hakikaten. Çok teşekkür ederiz Seldim Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Herkesi destek destek olmaya çağırıyorum. 0212 343 41 41 internetten de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 Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayın. Çünkü it gibi Açık Radyo Diniz Destek Projesi özel yayın canlı yayın devam ediyor 12.46